Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekadil cahet rusli Rabbina bilhakk. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti anina Muhammed. Esselamu Aleyküm. Geceniz mübarek olsun cenab bak dostların dostlarının yolundan bizi ayırmasın. Sünnet-i seniye üzere hayırlı bereketli uzun ömürler cümlemize, fenazilerimize nasip etsin inşallah. Dünyada da, ahirette de dostlarından bizi ayırmasın. Tasavvuf sohbeti bu akşamki sohbetimiz biliyorsunuz sohbetler kayda alınıyor. Yani bunlar internette hem yani naklen veriliyor hem de kayıt olarak yapılıyor onlar inşallah arkadaşlardan adreslerini sorarak öğrenerek alırsınız çok fitne var o fitnelerin durdurulması için ancak Allah'ın yardımı olur başka türlü bir olmaz o yüzden bu fitneyi ancak Allah o durdurabilir. Biz bunu durduramayacağımız için biz sadece üzerimizde vazife olan şeyi yapmaya çalışıyoruz. O vazife nedir? ehl sünneti öğrenmek, yaşamak, anlatmak. Tesir Allah'tandır. O yüzden arkadaşlar, fitnenin çokluğundan korkmayalım. Ağır zamanda çok fitne olacak. Hatta yalancı peygamberler çıkacak. Birkaç tanesi de kadın olacak. Ha? O yüzden bunlar zaten Efendimiz Hazretinin haber verdiği hususlardır. Bu haberleri duyduk. Benim yolumdan ashabın yolu ayrılmayın diyor. Eren sünnet ashab-ı kiramın tamamıdır. Ehli Beyt, ehli sünnet ashab-ı kiramın tamamıdır. Onu birbirinden ayrımayız. Ayırdığın zaman o zaman ümmeti bölmüş olursun. Ayranlar kasıtlı yapıyorlar. O yüzden arkadaşlar ehli sünnet demek efendimiz Hazretim ehli Beyt ashabı tamamı demektir. O yüzden inşallah bu inceliği unutmayalım. Şimdi mektubattan tasavvuf dersimizden önce bir serpüsü manevi büyüklerin manevi sözlerinden okuyalım, öğrenelim. İnşallah Cenab-ı Hak bize de nasip eder. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ledün deryasının sultanı oldur. Hakikat sırrının burhanı oldur. Ledün deryası yani maneviyat deryasının sultanı hocası kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ya, atayın atayına ve min o tarafımızda ona rahmet verdik. Maalem ne, milletün ilme, tarafımızda ona özel bir ilim öğrettik. Milletün i̇şte ilmi hususi bilimdir. O ilim kalpten kalbe veriliyor. Ama şeriat ilmi, din ilmi herkese beğeniliyor. Hakikat sırrının burhanı odur. Hakikat sırrının da, hakiki sırların da delili yine Efendimiz Aleyhisselam'dir. Demek bütün ilimlerin, şeriat ilimlerinin, hakikat manevat ilimlerinin kaynağı Efendimiz Aleyhisselam ve hakikat sırrının burhanı, delili de odur. Demek ki o sırra ulaşmak ister insanlar ama o sırrı gösteren delil kimdir? Efendimiz Aleyhisselam'dir. Cemî Enbiya'nın hanei odur. Bütün peygamberlerin hanı, sultanı odur. Cemili velianın canı odur. Bütün peygamber velilerin de canı mesabesindeki ruhu, özü odur. Yani burada büyük bir incelik var. Yani bütün veliler veli olması için efendisine tabi olması lazım. sünnet Sene'ye tabi değilse bir adam veli olamaz. Ya. Futurlardan geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Futur tembellik demektir. Tembellikten kaçalım. Zikre, ibadete sarılalım. Adam sünnet yok diyor, nafere yok diyor, sade farz kılsın yeter diyor. Nereye yeter? Bu sünnetleri Efendimiz Aleyhisselam kılmış, sünnetlere devam etmiş. Muvazaba deniyorlar mı? Vazaba. Muvazaba demek Efendimiz Aleyhisselam bunları yapmış, devam etmiş. Dolayısıyla vacip gibidir. Sabahın sünneti, öğlenin sünneti, önceki, sonraki sünneti, akşamın sünneti, yatsının e, bu sünnetler kim kılarsa bunları devam ederse bunlara cenaba köş Hak vaat ediyor. Ve bunlar, hadis-i için, devam edildiği için o revatip deniyor bunlara, o revatip sünnetler vacip değerindedir. Onlar bir insan kasteni tek ederse bidatçı olur. Kazanlar diyor, sünnet kılma diyor. Nereden buldun bu aklı? Kaza derken neredeydin? Niye kaza ettin? Öyle avantaj yok, kazaysa kazayı iade edeceksin, kılacaksın kazanı da kıl, vakti namazını da kıl. Namazın sonra bir kaza kılsa birkaç sene sonra ödersin. Anlaşıldı mı? O yüzden tembellere uymayın. Cuma'dan sonra sünnetler var, zurahır var, ihtiyattır, ne olur ne olmaz. İbadetten kasın adam, bu işe, yani ilme, amele, ihlasa ulaşamaz. Cennette iyi bir derece alamaz, Allah'ın rızasına kavuşamaz. Nafilelerle de insan Allah'a yanaşır. Farzda zaten vazife bunun haricinde nafileleri de işlemek lazım. Cenab-ı Hak inşallah ibadet askı doldursun. Şimdi mektubattan 70. mektup, birinci, böyle baş taraftan geliyoruz. Önce kolay olanlardan başladık. İnşallah yavaş yavaş isteğe göre ağır konulara da gireriz. Ama gayemiz bizim burada tasavvufun el er sünnet içinde olduğunu Ehl-i Sünnet'e itikada muhalif olmadığını söylemek, anlatmak, göstermektir. Ayrı bir şey değil yani. Tasavvuf, Ehl-i Sünnet'in iman ve amel konularını ciddi şekilde yaşamak içindir. İmanda yakın, amelde yusur. Kayde bu. İmanda yakın demek görür gibi inanmak. Yani cenneti görmüş gibi, cehennemi görmüş gibi, <gülüyor> kabir azabını görmüş gibi, sırat köprüsünü görmüş gibi, şefaat olduğunu görmüş gibi bu verilen haberlerin doğruluğunu görür gibi inanma haline ulaşmaya tarikat bizi götürüyor. Buna müşahede deniyor, şuhud. şeyde niye şey diyorlar? Çünkü o allah Teala'nın varlığına, biline, vadettiği şeylere şahit oluyor. Şehit olunca ona gösteriliyor. Ya şuh, şuh, şuh, şuhud makamı yani görür gibi olma. İmanımız görür gibi olursa o zaman hiçbir pürüz kalmıyor. Amellerde de yüsür, kolaylık. Daha yok mu? Rehabatul adeviye gecede bir nekat kılarmış, Falancı zat şu kadar kılarmış. Nasıl kılıyor bunlar? İmman iki nekat namazda bütün Kur'an-ı Kerim hatmetti. İmman uyumamak için saçından kendini asarmış böyle bir yere, uyumamak için, uyuduğu zaman saçı bağlı olduğu için hemen kendine gelmiş. Bütün bu uylama kimisi ıslak elbise giyerlermiş uyumamak için. Yani futur, gerçeklik yok. ashab namazlarını namazları, ibadetler, Efendimiz ayakları şişmiş namaz kılana kadar. Biz iki rekatta, dört rekatta vın. Fefirru, nereye? Meyhaneye, surya sağa sola mümdereye, oyuna eğlenceye. Fefirru ilallah. Ayet öyledir. Ayet demek yarım okuyor. Fefirru kaç. Nereye kaç? Doğru kaç, televizyona kaç, mümdere kaç. Öyle değil. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. ya Allah'a kaçmak neyle işte? ibadetle İbadetle geldiğin zaman Allahu Teala'ya ulaşmış oluyorsun sanki. İnşallah şimdi konuyu dağıtmadan Mütübattan sonra Gavs inkarcılara kitap getirdim. İzabetül Gavs Ve dayane hali Ennukaba ve nüceba vel abdal Ve levtad vel Gavs İşte kitap burada. Kayıt alıyor mu? Evet. Kayıt düğmesine bastınız mı? Evet. Bugün güzel kayıt böyle. Bu kitap bu. Kimin kitabı? İbni Abidin Hazretleri'nin kitabı. İbni Abidin kimdir? Büyük fukaha 200 sene evvel yaşamış. Ya. O zat 30'dan 40'tan fazla kitabı var. Bu meseleyi yazmış. Niye yazmış? Onu anlatıyor. İnkarcılar neyi inkar ediyorlar? Ya kabul etmiyorsan bari konuşma. Kabul edenler var, delilleri var. neredesin? Tevatür derecesinde delil var. el Mektubu 70 70. mektup Fi beyani enne cemiyetul insan sebebun li budihi keman enha sebebun kurbihi insanın cemiyet vasfi insanda bir ruh var ne yapıyor bütün kemalatları cem diyor. ruhta ne var 8 sıfat var Allahu Teala'dan geliyor onlar isim ve sıfatlarını aksediyor o cem diyor, bak topluyor bu vasıf var bu onun Allah'a yakınlığına sebep oluyor aynı zamanda ibadetten kaçtığı zaman Allah'ın rızasına karşı zaman bu sefer Allah'tan uzak kalmasına sebep oluyor. Ya arkadaşlar. O halde Allah'a yakınlaşacak yolları bulmamız lazım. Vesileyi bulmamız lazım. Sebbetekümullah subhanu ala caddesi şeriatı Mustafa'yı yedi ala sahibi es salatu ve selamü Şeriat sünnet sünnet sünnet caddesi üzeri Cenab-ı Hak sizi, sabit kılsın. O yolun sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahiyye tazım hürmet olsun. Rahimallah <gülüyor> abden kale amin Allah-u Teala amin diye kula rahmet eylesin. Amin. Böyle dua diyor bak. Evvela insan kemalna sebebun li kurbihi ve ve ki ve ve insan diyor onda bir özellik var ki o özellik onun o camiyet vasfı onun keremli olmasına faziletli olmasına kıymetli olmasına sebep olduğu gibi aynı zamanda da onun cahil kalmasına yoldan sapmasına Allah'tan uzak kalmasına da sebep olabilir. Öyle bir özellik var bizde. Şimdi i̇nsan değil mi? Ahseni takvim üzere yapılmış. Tin suresinde bu anlatılıyor. Değil mi? En güzel varlık insandır. Sen ha bak onu. Ah seni takvim üzere yarattı ama onu kendini yaptı adam. esveli i attı. İtaattan çıkınca. Fe bi vaslat et-temyiti ve kavaliyitihi li zuhuri zemi'l ve sıfat, belli't tecelliyat'iz zatiye. Bu insanda öyle bir ayna var ki o Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının bilakis Mevla'nın zatının tecellilerinin zuhuruna kabiliyeti var. Şu kağıt mesela beni göstermiyor. Bunda aynalık özelliği yok. Şu tahtada yok. Ama aynaya baktığın zaman seni gösteriyor. Ya yani onda özellik var. Eşyanın çoğunda bu yok ama aynalık vasfı olan birçok eşyada gösterme özelliği var. Ruhta işte öyle bir özellik var ki o Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının akislerini gösteriyor. Görüyorsun. Neyi gösteriyor? Allahu Teala'nın görme sıfatının bir zillini Gösteriyor, anlatıyor. İşitiyorsun. Allahü Teala işitme sıfatının bir zerresi var sende. Onu anlatıyor bize. Ya aynalık böyle, yoksa orada Allah göstermiyor. Allah çizim değil aşağı. Plak ev. Ama Allahü Teala'nın ikram ettiği kendi tarafından ve nefak tüm ruhi ruhumdan üfürdü Cenab-ı Hak. Nasıl üfürdü? Böyle mi üfürdü. Şekil verme. Okul kasır menakka gidelim Cemal-i Vakıf Akıl bu işlerden 90 akılla kalıp gidersen yolda kalırsın akılla işte yorum yapıyorlar, bu adamlar, bu inkarcılar var ya şimdi reformcular, hepsi bunlar bakın, akıl salatası, felsefe, felsefe, şöyle olmuş, böyle olmuş Sen aklın neki? Senden sonra biri gelir, aklını yerden ele vurur Aklı bırak nakle bak, nakli anlayan asabi ı bak onun peşinden gelen İmam-ı Azam'a bak, İmam-ı Şafii Hazretlerine bak, İmam-ı Malik Muhammed'e bak onların talebelerine bak Onların verdiği fetvayla yetişen Allah dostlarına bak. Ya bu yolda bir edet bile terk edilmez diyor Mektubatı Rahmanı'dır. Efendimiz öyle söylüyor. Ya Mahmut bir kuşluk namazını tek edeceğine ölmesi de ailedir diyor. Bak kuşluk namazı farz değil ya, vacip değil ya. Ama sünnet allah Teala'nın Habibi ve sellem, bunu yaptı. Fakirlikten şikayet olan varsa kuşluk namazı kılsın. Rızkı bollarsın inşallah. Ya İmam-ı Azam Efendimiz abdestte işte bir edebi unutmuş onu. Unuttuğu için 20 senelik namazını tekrar iade etti. Edeb edep parmakları alttan hilallemek. Ya adam şimdi ben imam-ı azam gibi iştah ederim diyor. Sen İmam-ı Azam'ın iyisi bile olamazsın. Bırak istiadı. Hiçbir olamazsın. Tozu bile olamazsın. Gerizekalılığın lüzumu yok. Kargalar bile bunlara gülüyor ya ha. Kakak kak kak diyor ya. Aslında bunlara şunan hale bak bak diyor yani. Şu nezillere bak diyor. Adam şallarına ailene konuşuyor. Şallar Efendimiz sen böyle kaldırdı, dua etti. Bunu giyene şalları kaldırdığı pazarda, biz bunu hazarında da seferde de giyeriz. Dua etti ona Efendimiz asliyim. Onun adeti şallar, cüppe, sarık. Efendimiz asliyim adeti. Kimin adeti yapacaksın? Takmış bu kırmızı kravatı. şişmiş bu elaf tavul gibi. Olmuş bir Amerikalı. Şallarına ailene konuşuyor. Bir gün bir yavu alimi gelmiş Efendimiz Aleyhisselam? A. Bir şey sordu Efendimiz Cevap verdi ona beğenmedi. Beğenmezce Efendimiz şöyle göbeğine parmağını bastırdı. Allahu Teala şişman alimleri sevmezdi. Ya ense yapmışsın sen demeksin ona. Adam olmuş 200 kilo, takmış kırmızı kıyavatı, bakarsın bir parti kuruyor, bakarsın tencere satıyor. Kimi zaman şeyh oluyor, şimdi de olmuş. Bilmem ne olmuş. Şalvarı git gör Sultan Selim'in şalvarını. İki kişi girer onun için ha? O şalvarla dünyaya İslam'ın adaletini gösterdi. Şalvar çıktığında oldu. Pantolon gibi Pantolon! Yani arkadaşlar geniş giyinelim. Geniş giyinelim. Sünnete uygun olan odur. İnşallah yani kardeşlerimiz, herkes. Biz de öyleydik. Ben inşallah giydiğim zaman utandım. Biraz kısalttım onu, daralttım. Şal Şalvar tolon, pantolon tolon yani böyle biraz kıstım onu. Devrimesteye gidiyorsun. İşte orada ne derler falan filan. Efendi Hazretimizin bereketiyle cübbeyi giydik, şavlar da giydik. Elhamdülillah. Ne kadar rahatmış be. Bugün bana bir soru soracağım. Hocam, diyor erkek bir Müslüman nasıl bir iç çamaşır giymesi lazım? Kısa don mu giyim? Lastikli mi giyeyim? Yok kardeşim. şeriat donu giyeceksin. şeriat donu. Dizine kadar olacak. Ya faraza denize düştün, yandın, mandın, pantolonu soydular altında uzun tonun olsun ya çünkü Efendimiz Rüyadık'ın gördü bana arz edildi herkesin iç çamaşırı gösterildi ona Hazreti Ömer'in çamaşırı yerlere sürünüyordu, dedi ya sonra, nereye tevlettin bunu? O işte iç çamaşırı don nedir? Din ile tevletmiş onu, bak iç çamaşırı uzun olanın dini de geniş takvası geniş ayıplarını örter içe maçeteyip geçme kardeşim kime benzeyeceksin yahu? iyi düşünelim bu işi ya çok ayıp oluyor kadın elbisesi erkek elbisesi karışmış erkek kadın elbisesi giyerse kadın da erkek elbisesi giyerse benzemek için lanetleniyor sakın ha benzemek için yapmayın bu uydunun nefsine gidiyorsun tövbe et İnşallah İslam erkek kıyafeti ya adet diyor adet adetse kimin adeti yahu? efen satsa adeti? burada mesela çok kardeşlerimiz geniş kıyafet giyemiyorlar gidiyoruz umreye bakıyoruz elhamdülillah almış tübbeyi almış geniş şal, şalvarı oh rahat ettim diyor e niye çünkü orada herkes öyle her yerden gelmiş Afrika'dan gelmiş hepsi geniş kıyafet giyiyorlar İnşallah burada da genişleriz İnşallah. demek istediğim adam şalvarın ayrı konuşuyor göğe yani tübbel hocamızın ayrı konuşmak istiyor herhalde tübbel hocamız çıkarsa o zaman görürsün <gülüyor> ya İnşallah. fırsatı buldular ama konuşuyor. boşuna konuşmayın tübbel hocamızdan peşinde belki de yüzlerce daha sertleri var ha. Biz konuşmuyoruz yani efendimizlerimizin müsaadesi yok fazla şey yapma ama ilmi sünnet seneyi savunacağız. Biz öğrendiğimiz ilmi size anlatmaya mecburuz. Adam elbet elbette diye el sünneti bölüyor. Ya mektubatta var işte beyt Nuh'un gemisidir. Ona girmeyen helak olur. Bitti elbet el sünneti içindedir onu ayıran adam, kasıtlıdır, haindir. Ayırmaz, birbirine ayırmaz onlar. Arasında tartışmalar var sen karışma. Tartışmaların hükmü verilmiştir. Onları okuyacağız inşallah, tersi sonuna doğru. asab sevgisi hakkında bir şey söyleyeceğim. Yani böyle hainler çoğalmış. E, olacak, yalancı peygamberle çıkacak. Adam Amerika'dan buraya peygamberlik yapıyor. Gel buraya bakalım nasıl yapacağı. Bir görelim bakalım yani. Sahtekarlar böyle çoğalacak Teccal çıkacak, teccal çıktı zaman adam diriltecek ha? Yağmur yağdıracak İstidraç O yüzden ehl-i sünnet ulemasından Bilhassa takva olan Ahiret ulemasından Yani Allah dostlarından ayrılmayalım Demek ki insanda bir ruh var, bu ruh bir ayna gibi Nasıl ayna Yani allah Teala'nın isim ve sıfatlarındaki Özelliklerden bizde numuneler var Bak Hayat var bizde Hayat sahibi bize hayat vermiş. Görmek var. Görmenin sahibi bize görmek vermiş. İşitmek var. İşitmenin asıl sahibi Mevla bize işitme vermiş. Anamızın babamızın evinden getirmedik bunları ha. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bir damla suyduk. Ondan eve zaten bir şey değildik. Mevla onu rahime indirtti. insan şekline koydu. Üç ay sonra yüz yirmi gün sonra ruh ona üfürüldü. Mevla Mevla'yı gönderdi Ruhu ona indirdi. Bak Mevla'ya aracı, aracı koyuyor. Sen de Mevla'ya yönelirken aracı koy işte. Mevla direkt kendisi istese ruhu üfürürdü. Ama aracı koyuyor. Mevla ganiyün, ganiyün, ganiy. Gani mutlaktır. Bütün alemlerden müstahınidir. Mevla alemi içinde değil, dışında değil, üstünde sağa sol değil. Mevla var, gayrısı yok gibidir. Mevla'ya göre yok. Hakiki varlık o, biz hayal. Ama bize bir irade verdi, bir hayat verdi, bir imtihan için bize bir varlık verdi. Bu varlık, geçici bir varlıktır. Şimdi demek ki insanda bu ayna var. Mevla'nın sıfatlarını, belki de zat tecellisini gösteren bir ayna. Bak, Musa Aleyhisselam'ın duasında, isteğinde Mevla daha tecelli etti. Yani dağ, tur dağına birkaç tane, böyle biraz nur akıttı. Dağ ne oldu? Paramparça oldu. Mevla'nın nurlarını gösteremedi, aksettiremedi aynalık. Yapamadı. Ama insanın kalbi var ya kalbi. O aynalığı yapabiliyor ha. Bak. Ve ma verede fil hadis minel hadisil kudsi la yese'uni ardi ve la semai velakin yese'uni kalbi abdil mümin. Bu hadis-i kudsi remzun min hazil beyan. Şu açıklamamızın bir rumuzudur. Bu hadis-i kudsi Ebru fil hilye anebi hire de bunu dua etmiş. İsnadı ı hasendir diyor. Sağlam. olam. Nedir manası? La yese'uni ardi ve semai yerlerim göklerim beni almaz. Onlar madde. Ve lakin yese'uni kalbi abdil mümin. Mümin kulumun kalbi beni alır. Nasıl alır? Allah oraya giriyor. Yok Allah bir yere girmez çıkmaz. Kalp öyle bir genişler ki uçsuz bucaksız olur. Mevla'nın nurlarını kabul eder. Arş gibi. Mevla nurlar evveli arşa geliyor. Arş en latif cisimdir cisimdir ama yani mahluktur. Ama Allah'ın nurları evvela oraya geliyor. Kalpte de, de arşa benzeyen bir hal var. Kalp dediğimiz ruh. Hüseyet i̇şte paçası değil ha. O bedenin kalbi. Bir de ruhun kalbi var. Ruhun kalbi var. Ruhun sırrı var. Ruhun hafisi, ahfası var. Ya. Bunlar terbiye edilirse işte Mevla'nın nurlarına ayna oluyorsun. O zaman konuşurken Allah'ın razı olduğu şekilde konuşuyorsun. Bakarken onu razı olduğu şeyle bakarsın. Şekilde bakarsın. İşitirken onu razı olduğu şeyleri duyarsın. Yani ehlullah olsun. Tahallaku biahlakillah böyle olmuyor işte. Bunlar yani mühim meseleler. Mevla bu kemalatlardan bizi haberdar etsin inşallah. Böylece demek ki Allah'ın nurlarını aksedilir bir ayna gibi olabiliyor ve Allah yakınlaşmış oluyor. Bir de tersi var bu işin. Ve mabuduhu Allah'tan uzaklaşmasına gelince bir sebebi ihtiyacıyla külli şeyin min cüziyatil alem. Alemin bütün cüzleri var ya. Bu alemde neler var? Toprak var, meyvası var, sebzesi var, havası var, suyu var. Bütün o cüzlere, altını var, gümüşü var, madeni var, aradıkça buluyorlar, tane buluyorlar. Bütün o cüzlere insan muhtaç. ya yani şu aletlere, bütün şeylere muhtacız. Bizim için. فَنِ o ihtiyacın اِلٰهَ külle مَا فِي Zira insan oğluna, alemde ne varsa insanoğlu onlara muhtaçtır. İşte ayet-i kerime sanatında. <gülüyor> yeryüzünde ne varsa hepsi sizin menfaatiniz için yaratıldı Cenab-ı Hak. Bu buluşlar, İhtiyac olduğu için otel çıkıyor daha bir ihtiyaç olacaksa başka şey çıkacak hepsi Allah'ın nimetidir ikramıdır ya e buluşları kabul ediyorlar buraya girmesine bir parantez açayım buluşları kabul ediyorlar interneti kabul ediyorlar kablosuz yayınları ne bir hard diskin kopyalamasını falan filan bir sürü akıl bile yani artık yani ne ne oluyor diyoruz. Bunları görünce inanıyoruz. Bakıyor, tamam, yapıyor, ediyor falan. E peki, bunun ötesinde bunları çalıştıran bir ruh var. O ruhu niye kabul etmiyorsun? E, kabul ediyorum. Nesini kabul ediyorsun? Ruh, güç bulduğu zaman bunların yaptığından çok daha büyük şeyler yapar. Niye bunu kabul etmiyorsun? Yani keramet. Yani manevi haller, teveccüh, manevi tesir orayı kabul etmiyor. O zaman sen demek ki kafan çalışmıyor. Sende akıl yok. Demek senin akıllı yoksa ne var? Madde var, menfaat var, başka bir şey yok. Aklı selim olsa o zaman, ruhun güç bulduğu zaman, zikirle, ibadetle Allah'ın nurunu hissettiği zaman bulacağı gücü düşün, o zaman Allah'ın nuruyla bakar, Allah'ın nuruyla tutar. Yani bir dua ettiği zaman Cenab-ı Hak onun duası hemen yerine getirir. İşte kaos demek o demek, kutup demek o demek. Onlar demek ki manevi adamlar. Nasıl ki zahirde veli, vali var, kama kama var, onzul olmuyor. Bu işin arkasında da manevi adamlar var. O manevi adamlara yanaşırsan sen de manevi bir adam olursun. Duhan kabul olur, insanlara faydan olur. Dert budur. Yoksa havada uçayım falan değil. Gaye Allah rızasına göre iman ve ameli sahil işlemek, kullara hayırlı olmak. Çünkü hay hayrun nas men yefeun nas şerrun nas men nas. En hayırlı insan insanlara faydalı olandır. En şerli insan da insanlara zararlı olandır. Faydalı olmak nasıl olacak? Bizim bedenimiz var, ruhumuz var. Hep bütün içimiz, dışımız, bütün varlığımız imdat istiyor. Muhtaç. Şimdi bu insanların zahirine faydalı olmak nasıl lazımsa batınına da faydalı olmak lazım. Bir beyt var. Ne diyor bak? Fe bi vasıta tehazel ihtiyaç lehu taallukun bi cemil eşya. İşte bu ihtiyaç sebebiyle kulun, insanın bütün eşyaya ihtiyacı olmuş oldu. Hazreti taalluk bu alakalı işte huvellezih sâre budi libûdiyi ve dalâliyi. İşte bu eşyaya yöneldiği için, yöneldiği için maddeye dünya, dünya, dünya, dünya, iş, iş, iş, para, para, para ne oluyor? Rabbisinden uzaklaşmış oluyor, aldanıyor. Şiir ve nere tebetül insan fî âhirlü verâ izâlike an izzil hudûru teâkkara insanın mertebesi mahlukatın en sonunda en aşağıda kalmış. Bu sebeple Allahu Teala huzurundan geri kaldı. Felem yahut min budihi ve bu uzaklıktan ve gurbetinden, yabancılığından dönmezse fela şey'en mahrumun cinsin minellere mahlukattan insan gibi mahrum bir şey yok. Çünkü niye ona ayet gelmiş, Kur'an gelmiş, ilim gelmiş öyle oldu halde? Sapıtmış. Ya. Pekan insan eşrefel mevcudat ve şerr-el kainat bu durumda insan, mahlukatın en şereflisi ve en şerlisi oldu. Niye? Çünkü minhu Muhammedun Habibi Rabbil Alemin aleyhi ve Ala aleyhi salavat ve teslimat ve tehyat üzerine salatlar, selamlar, taze olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbisinin Habibi, sevgilisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan. Ve minhu Ebu Cehil'in la'in adı Rabbil eradîn ve semavat Yerlerin göklerin Rabbi olan Allah'ın düşmanı lanetli Ebu Cehil de insanlardan. Firavun'da insan. Nemrut'ta insan. Ama peygamberler dostları da insan ya felac yeri mekanı canı emmur cidden halde iş çok sıkıntılı çok müşkül çok zor. Alem yeteslerin necatu min cem'it şetta şu dağınık alakalardan insan kurtulamayınca dünya eşyasına takılıp şöyle böyle falan filan dünya alakalarından kurtulamayınca velam yasud taaluku Böyle mi yasul yasul taallukun bi vahidin anil vahdet Tek bir olan Mevla ile alaka. Hatta birlik ibaresinden, birlik mefhumundan dahi kurtuluş hasıl olmadıkça iş zor. Yani Allah bir, o birliği bile o alaka bile yani seni meşgul etmesin diyor. Onu bile geç. Çünkü bir deyince ikinin yarısı bir diye yakına gelebilir. Eşi benzeri yok olan Mevla ile alaka kurmadıkça Kurtuluş yok. Velakin muktadı bir muktaza maladır. Kulluhu la itra Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı da bırakılmaz. Yapabildiğin kadar, 되sebildin kadar bu yolda devam edeceğiz karınca misali. Yani ben İngilizime kemlen muameleti ve naişeti feyyamın kaletin ala vef'kis sünneti ve tib' sahibi şeriatı aleyhi ve ale ve tayyib. O halde şu sayılı günler, şu dünya hayatında geçim hayatının İnsanlarla muamelenin nasıl olması lazım? Ala vefki sünneti ve ittibaya sahibi şeriatı. Şeriat sahibi olan İfensi'ne ittiba, tabi olmak ve sünnete uygun olarak yaşamak lazımdır. Bu şekilde yaşarsan o zaman günlerin zararı sana vermez. Fe'innet tekallüse min azabil ahiret. Ahiret azabından kurtuluş. Vel fevze bittena'mati sermediye, ebedi nimetlere kavuşmak merbutatun bi saadeti azel ittiba işte bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve ittibaya bağlamıştır. Ebedi cenneti, ebedi nimetleri kazanmak istiyorsan ölçü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba onun sünnetine yapışmak. Vadefe enbedâvuz zekâti minel envâli namiyeti ve lenham sahimeti büyüyen mallardan, yayılım hayvanlarından zekât vermek lazım. Zenginler! Zenginler zekât verse Türkiye'de dünyada fakir kalmaz. Kemal Hakku hakkı ve en yeca'l yüce ale zâlike vesiretten il Anıl Emwal ve Enam, bu zekatı vermek ne yapıyor? İnsandaki mal ve o hayvanların sevgisinin kesmeye vesile oluyor. Zekat verdiğin zaman o kadar miktar kalpten dünya sevgisi gidiyor ya. İslam'da bir hüküm yaptığın zaman farz, vacip, sünnet, müstahak, onun karşında kötü taraf siliniyor, eziliyor, noksanlaşıyor, iyi taraf yükseliyor. Ve yem ben la yeküne hazun nefsi melhuzan. Manzuran ilayi fi eklel etimeti lezizeti ve elbise kıymetli böyle elbiseler giyerken, lezzetli yemekler yerken burada nefsin arzusu, nefsin keyfi düşünülmemesi lazım. Nefsin için yapma onları diyor. Yiyeceksin giyince ama nefsin için olmasın. Beli layiku fi istimali ve eşirmeti, bu yemek, içmek, elbise gibi meseleleri kullandığın zaman burada layık olan, uygun olan şey en La yem ye şey'en ga ra husulul kubti la da'at. Tek hedef ibadetlerin edasına kuvvet hasıl olması için buna neceksin. Demek ki nama yemek niçin yiyoruz? Meşrubat yani niçin su içiyoruz? İbadete kuvvet bulmak için. Ef'in lüpsüse nefis nefis elbiseler kıymetli elbise girmekte yem <gülüyor> beyen yemye et tezeyyunel me'mura bi kavlillah teala ve huzuz mesin. Ey inde kulli her namaza geldiğiniz zaman temiz güzel kıymetli elbiselerinizle giyin ayeti var. Bu ayete ittiba için, bu ayete yapışmak için böyle güzel elbise, temiz elbise giyinmek lazım. Bu niyetle. Ve en yashu behu niyetin bu niyetine başka bir şey karıştırma. Ve lemse tayesser <gülüyor> hakikatin diye Hakikatten, gerçekten Allah için olması niyetini beceremiyorsan yem baen yükellefe fiha. Bu işte biraz kendini zorla tep tu fetevaj ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. Kur'an okurken ağlayamıyorsan ağlar gibi yap. Niye? Çünkü ağlayamadığını ağla. Niye ağlayamıyorsun? Paran gitse, hasta olsan, çocuğun kaybısa ağlarız, sabah da ağlarız. Ama namaz kıldık acaba kabul mü? Zikrettik, sadaka verdik kabul mü? Bilemiyoruz. O ağla. Yani Ağlamıyorsun ağlayamadığına ağla. Ve geliticiye ve tedarra ile Allahu subhanahu Allahu Teala'ya Daim en devamlı şekilde sığmak lazım, yakarmak lazım, yalvarmak lazım ki litte yessere hakikatün niyeti. Hakiki niyet ele geçsin. ve Veliyetele hallesa minnettekülü zorlamadan yapmacılıktan kurtulsun. Namazın niyetinde de dikkat edin. Kalbinizden yapın niyetleri. Ağız söyler, kalp başka bir şey düşünür. Asıl niyet kalpte. Karar kalptedir. Dikkat edin yani. Namazların, farzların niyetini kalpten kesin, kalbin ağzınıla. Velâlle yakbelit dem'il tekatür <gülüyor> Mutakatır, men kana yahlu kuluyan min katretin, Nisan yağmurundan inci yaratan Allahü Teala, umurum ki benim gözlerimi kabul eder, İnşallah Amin. Ve laza kıyas yemeden muamle, fi cemil umur, bütün işlerde böyle takip yapmak lazım. Bir muktaza fetval, ulamail mütedyinin, dindar olan alimlerin fetvası gereğince ellezine axtarul azime, onlar azimeti aldılar dikkatli ameli aldılar kuvvetli fetva aldılar ne bu ruhsatı ruhsatlardan caizdir uygundur ne alır bir şey olmaz gibi laflardan sakındılar ya bak tasavvuf görüyor musun emrediyor diyor, diyor ya ben tuttum bir kadında tokalaştım diye bir şey yok diyor Sen dolaştı sen misin ölçü ben bana bana göre diye gelmeyecektisa sen ya sana sen kim oluyorsun bence böyle diyor sen Sence bence yok seni at çöpe nefsini kaldır at Allah Teala'nın emri budur. Efendimiz'in beyanı budur. Asabiyesi bunu böyle anladı ve ulema bunu böyle yazdı, zapt etti. Buna tabi olmak mecburuz. Biz Cenab-ı Hak böyle imtihan tane diyor? Kafana göre takıl demiyorsun acaba? Bak, mütedeyyin, ahiret dertlisi olan alimlere sorun. Bugünkü reformculara, iraitsilere sormayın televizyondaki reklamcılara. Dertleri reklam. Adam cuma namazına gitmiyor da. Dinden bahsediyor. Ya hadis şerifi üç cuma gitmeyenin iki yakası bir araya gelmez. Gelmez. Evet. Ben ya takıda zâlike vesileten linnecatil ebediy, hem de bu fetvaı alıp yapmak var ya, ahiret kurtuluşuna vesiledir. Ma yafalullar bi azab kimini şekerttim ve Eğer şükrederseniz iyi Allah sizi niye azapsın ki? Şimdi ikinci konumuz vakit çok ilerliyor şey yapamıyoruz yani ama çok bahis var icabetül gavs tevessül bahsini bitirdik kitabını okuduk daha çok deliler vardı da yeri geldiyse şey yaparız bu da inkarcı ilahiyatçı profesörler bazıları gavs yok diyor kutup yok diyor şu yok bu yok diyor var diyor mektubatta var diyor Mektupatı Rabhanede bununla alakalı mektup var ee, diğer derulema Allah dostları bunu beyan etmiş. Yok diyenler de olmuş ama kalkıp da seni gibi inkar demişler. Kenara çekilmişler. Bu yüzden kalkmış İbn Abinezleri kitap yazmış. Ya 100 sayfaya yakın. Kendisi büyük bir alimdir. Önce Şafii mezhebindeydi. Sonra bazı alimlerin telatiyle fıkıhı delelemek için Hanefi mezhebine geçti. Mısır'a gitti. Orada alimlerle muhatap olup geçti kitapları 40 tam fazla burada almış kitaplarını en büyük endüme yani şurası ne abidindir Fıkıhta, hani fıkında çok makbul bir kitaptır eserleri burada var ferayzle alakalı mirasla alakalı namazdaki meseleler birçok mesele var burada işte bu kitapta bu zatın tasnifidir. neden bunu tasnif etti i̇şte ileride konuda geliyor Mısır'da dik diyor Orada bulunduğum bir hoca efendi ama bir gün konuşurken kutup mutup yok demiş, ben de küçüğüm diyor, ona cevap verdim, birkaç bir şey okudum, hiç dinlemedi ben azaladı diyor, üzüldüm diyor, ne yapalım ne edelim, Mısır'da o zaman en büyük kahrede, en büyük alim kim filan zat, o anca bu çözer düşündüm diyor, bazı günlerde o ama olan hocasını o zatı ziyarete götürmüş, Elinden tutmuş götmüş onu. Yani demiş ona gibi müsaadenle bu meseleyi ben o alime soracağım. Tamam demiş o da. Ziyaret ediyorlar. O zat büyük bir alim, de iyi karşılıyor. Sohbet ediyor falan. Derken ayarlayacağı zaman İbn-i Nazirleri genç yaşta. Hocam diyor bir mesele sormak istiyorum. Kaos meselesi, kutup meselesi, aktap, hatta neyse bunlar var mı yok mu? Bu benim hocam. Bunu yok dedi. Ben var dedim ama şey yapamadım, siz ne buyursunuz deyince, tabi evladım, vardır, sabittir, hakkında pek çok cevabı vardır. Bu Hoca Efendi ile ki, ey, filancı işte isimler burada var, bu böyledir değil mi, böyledir değil mi deyince o zat baktı çağrı yok, evet kabul ettim, tasdik ettim, ikrar ettim deyince İbn-i Avdanziler'i rahatlıyor. İşte onun üzerine kalkıyor, bunun delillerini getiriyor. Fi beyanî elbâvul evvel fî beyanîl aktâb. Ve lebdal. kutup. Kutupların, kutuplar. Yani bir takım manevi adamlar. Ne demek? <fî> Velabdal, lebdal, ve levtâd, ve nücebâ, ve nükabâ. Ve ben ve adedihim, ve Sıfatlarını, adetlerini, meskenlerini bulunduğu yerleri çarpacak. Fel <fî> aktâb, kutup ala kuful. Arapça bilen anlar. Ve istilahın el fetül batını batını halife demektir. Ve seyyidü ehlil zaman. Zamanın ehlinin efendisi oluyor. Sümmiye kutben cem'ihi cem'i'el makamati vel ahval. Ve tevela aleyhi. Bu birçok manevi makamları cem ettiği için buna merkez manasında kutup. Teğirmenin taşını döndüren bir mil var. Ona kutup deniyormuş. Oradan geliyor diyor ibare kelime. Ama silahlarda bu manevi ilim sahibinin ibarelerinde ekmelün nas, kutup neymiş? ekmelün nas, insanlar en mükemmeli, mütemekkinun fi makamil ferdiyet, ferdiyet makamında yerleşmiş teddür aleyhi afal halk, halkın halleri devren, ona deveren ediyor, yani halkın üzerine gelen hallerden haberdar oluyor Allah'ın izniyle ha. her şey allah Teala'nındır, o tayin etmiş inni cailun filardı halife, ayet öyle ben yerizin alifı yapacağım diyeceğine bak. Demek ki gökyüzünde bir halifesi var ki bir de yer var. Oradan o çıkıyor yani. Mevla dile diyele dile di alifeyi kor. Kimle karışır? Maddenin halifesi varsa mananın da alifesi var. Şimdi bu bütün aleme nispetle kutup olursa o zaman veya bütün kaybı alemi şah alemi bütün yani, gördüğümüz, görmediğimiz alemlerin tamamına ait kutup olursa, bu nedir diyor, el ruhul Mustafa bi el Kitabı lâke l-mâ hale-tu le-flâk Sevmasaydım felekleri yaratmazdım. Hadisiyle muhatap olan, Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhudur. Hakikatıdır. O asıl kutup. Ama sırf mahlukatmış, şehadet alemindeyse o zaman onunla ilgili görevli kişiler var. Burada bu hadis-i şerifi şerh ediyor. Altında kayıt almış tarih diyor ona. Bu ibareye bazı ulema zayıftır demiş ibaresine. Mana değil ama manayı kuvvetlendiren birçok rivayet var. Cenab-ı Onur Hattab'ın rivayetinde fena söylesem haber oluyor. Adem Aleyhisselam hatasını işlediği zaman ya Rabbi esel ki bi Muhammedin illa gafretli senden Muhammed hakkı için ancak ve ancak ben affetmeni istiyorum. Muhammed hakkı için bak onu da inkar ediyorlar bir hakkı Muhammed'in onun hatırı için, hakkı hatırı demektir Mevla dedi Muhammed nereden bildin? Ya Rabbi beni yarattığın zaman arşının diretine baktım orada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor bak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olmadan olmuyor ha? duyuyor musunuz acaba uyuyor musunuz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ikisi olmadan iman tamam olmaz Allah peygamber lazım değil de o zaman sen niye namaz kılıyorsun? İman, peygamber imanında olur mu? Son peygamber Muhammed Mustafa Sasim'dir. Bitti. Bütün peygamberler geldi geçti. Ondan sonra rivayetin sonunda ne diyor bak? Rivayetin sonunda levlâke mâ halaktul cennete ve levlâke ma halaktun nâre bu rivayette o basıyor. levlâke Muhammedun mâ halaktüke Adam aslanların rivatında. Levla ki Muhammedun ma halak Muhammed olmasaydı seni yaratmazdı. Akırcı hakim fil müstadrak ve sahha hu. Ya hakim müstadrakin kitabında kitabından, meşhur bunu beyan etti, tahriz etti ve sahiptir dedi. Hafız suyuti ve hafız suyuti fil hasais ve sahha hu. Hep had hadis hafızarım bunlar. Hadislerin otoretesi yani bunlar. Ya levla ke diyor adam işte bu var ya bu isimleri söylemeyeyim yani isim söylüyoruz ne şey yapıyorlar Süleyman'in vakfı açmış levlâke'nin diyor ibaresi bir yere uymuyor diyor. nereye uymuş daha ha burada ibares bir avamil okusaydın bunu bilirdin avamil biz talebelerimize 3 ay sonra okutuyoruz bunu önce emsile bina avamil ne var orada levlâke yâ rahmetallâh levlâke yâ rahmetallâh lelâreken le nasıl sen Allah ey Allah rahmeti sevmasaydın yani Fönsat sen hitap ediyor sevmasaydın bütün insanlık helak oldu Orada bile levlake ibaresi var. Ha nahivle arasında itilaf var. Kimisi levla ente olması lazım diyor. Levlake zamiri orada ente anasındır. Zamir merhum anasındır bulan o ulema arasındaki tartışmadır. Böyle ibare var. Levlake yarrametin levla Muhammed'ün mahaletüke. Demek ki mana itibari oluyorsa o zaman yukarıdaki rivayeti inkar etmenin bir manası yok. İbare şeklinde belki Hadis literatüründe zayıf olabilir ama mana itibariyle aynı manada açılışlar var. Demek ki Efendimiz'in ruhu asıl kutup o. Ma İbn Abidin'in beyanına göre tabii ki daha başka ulemanın da başka görüşleri var. İbn Arabi'ye göre İbn Arabi'ye göre kutupla kavs aynı şey diyor. Arayı ayırmıyor. ve fil fetevel hadisiyye i̇bn Hacer, i̇bn Hacer Askelani, büyük muaddis bu da onun kitabında, rica gayb sümmü bizalike gayb adamlarına böyle kutup diye isim verilmiş. liyadev marifeti ekserinnâs illehum çünkü insanların ekserisi onları bilmez. re'sûm el-kutbu, el-gavs, el-ferd el-cami, bak onların reisleri başları kutuptur, gavstır yani manevi dereceye cem ediyor. Cealallah Dairen fil afaq ve erbati erken dünya dünyanın dört tarafında cenabı onları dolaşır vaziyet yaptı. Kteverani hal felak fi ufuk gökte diyor felekler döndüğü gibi onlar da o ruhları onların manevi ruhları maneviyatları dönüyor. Fakat sattirallah <gülüyor> taala ahvali anil hasati ve ammeti gayreten aleyhi Allah'te onları kıskandığı için bu husus herkesle onları gizliyor. Berenler yurğa ama onlar alim olarak görülür ama cahil gibi gösterir kendilerini. Veblihe ahmak gibi ama zeki gibidirler. Tariken ki ahzın teketiz gibi görünemez alıcıdır. Kariben bayiden yakındır uzak gibi görünür. Sehlen, hazilden kolaydır zor gibi görünür. Aminen haziren emin gibi olur ama sakınıcı olur. Böyle anlatıyor bu zat. Ve fil. Ma'dani Adani Fil Fadail Uveys Karani rahmetullahi Dolil Vallahi Ali Kari Ali el Kari büyük alimdir ve Ben Makutbul Ebdal fi zamani as-salam 2000's zamanında Kutbul Ebdal Kutbul Ebdal Ebdalların mekutbu فاللذي في ظني ان Uveys el Karani diyor. Benim zannımca Ali Karazeri o zaman de döneminde ondan sonra kutbuların kutbunu kimmiş diyor. Mesela Karadir diyor. Yani onun öyle bir özelliği vardır diyor işte. Bak. Onun hakkında Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi var. Ondan dua isteyin diye rivayetleri var. Abdal ebdal kimdir? Abdal, değişen, değiştirilen, yerine getirilen. Sümmü bizakir beledden dolayı lim lima lim seyyidi fil hadis Haşif gelecek. Küllememate reçül Allah mekanı öracülen, onlardan birisi ölünce o adamlardan, kayıp adamlarından Allah'ta yerine bedelini getirir. Onu evdal demiş ona. değiştirilen Ve <gülüyor> yaptal lanm evdalu ahlakı mı Kötü ahlaklarını değiştirdiler, iyi ahlaklı oldular. Ve raddu enfuzuym, hatta saaret muhasinu ahlakiyim huliyeten aleyhim. Yani güzel ahlak onlara hullet gibi oldu, yani hullet böyle elbise gibi oldu, çüppe gibi oldu. Kötü ahlakları değiştirmişler. Bu yüzden ebtal olmuşlar. Nebbi Atis şöyle gidiyor. Mevlat Ağa'dan hikayeyle İza kana'al <gülüyor> gâlibu alâ abdî el-istiğâl bi kulûmün ekser halleri benimle zikrimle meşgul olun, olmak olunca sürekli Mevla'yla meşgul olunca cahal tuhhemmehu ve lezzetu fi zikrihi onun bütün derdini hemmini lezzetini zikrinde yaparım diyor. Zikri öyle bir ki tadına doyamaz. Feza cahal tuhhemmehu ve lezzetu fi zikrihi onun lezzetini hemmini derdini kederini bütün kederini zikrimde yaptığım zaman aşakani aşaktuhu o bana aşık olur ben aşık olurum. Berâfa atun hiç ağa ve aramızdaki perdeleri kaldırın cüna bak. La yetsu iza sen naz insana uyduğu zaman uyumaz. Ula ki kelamûm kelamûl bir onların sözleri peygamber sözlerine benzer. Ula ki humûl ıddal hakk hakikaten bunlardır. Ula kelizin iza erettü bir ahlil ardı okubeten bunlar öyle kimseye gidiyor cüna bak. Ben bir arazi halkına ceza iradesem kasesem. Evazabın azap günü mü sesem? Zeker onları hatırlarım. Fihi orada, e orada benim dostlarım var derim. Fesaraf tuhhu biim azan anhuum. Onlardan o sebeple azabı kaldırın diye Hak. Allah dost olan yere bela niye gelmiyor? Elabd al Erbaneretulen. Abdallah 40 kişiymiş Hepsinin husi derece var. Ya. Caelumittinde mana kazazleri Şu rivayet getiriyor bu derdadan. İnnelilahi taala ibaden yukallehum el ebdal. E bu derdan diyor lan. Dahbatle bunu getiriyor. Diyor ki Allahu Teala'nın bir takım kulları var ki onlara ebdal denir. Onlar halefün enbiya, peygamberlerin halefleridir, varisleridir. Eûtadü'l-ard yerin direkleridir. Felan'dan kadat en nübüvetü bitti bitince Ebdelllah Teala mekanehum kamen. Peygamberlerin yerine Mevla Müminü'l Muhammed Muhammed'den olan bir takım insanlar onların yerine varis bıraktı. Yenmifdül nâse bi kesreti sam vel Bunlar çok namaz kıldığı için, çok oruç tuttuğu için insanlara karşı üstün olmadılar. Nasıl oldu beki? Velakin bi sıdk ver vera son derece sakınıcı haramdan ve <gülüyor> niyeti, güzel niyet hüsnüzan ve selametli sadır köğüsün tertemiz olması bütün Müslümanlara karşı gönüllerinde hiçbir gırlı kuş pürüz yok en <gülüyor> nasihatillehum ve bütün ümmete Müslümanlara nasihat ederler Allah rızasını kazanmak için biz sabrin zor işlere karşı sabrederek ve tevadun fiyat Gayrız zilletin, zilletin, alçak zelli olmaksızın tevazu ederler. Tevazu yapınca zelli olmayacaksın. Onda bir ölçüsü var. Onlar demek ki bu şekilde tevazu eder. Ve teala, Allah teala onları seçtiği bir kavimdir <gülüyor> onlar. Ve Onları kendi nefsine seçti. Ve hüm erbauna kan onlar, kırk sıttıktır Selasun erjalen, 30 az etiktir. Kulubum ala misli yakinin İbrahim Halil Rahman. E, İbrahim Aleyhisselam'ın yakını gibi onların kalplerinde yakını bir iman var. La yamutur <Gülüyor> hatta yekuna kat ensa min men yaklufu. Onlardan biri ölmez ölürse cenaba onun yerine halefini yaratır kor. Galen ya akı diyor Ebu ee, Terda. İnnehum onla <Gülüyor> ilâ yelânûne Hiçbir şeye lanet etmezler. eziyet vermezler. <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> لَا يَحْكِرُونَهُ Hiçbir şey hakir görmezler. Kibir yok yani. لَا تِتَاوَلُونَ عَلَيْهِ İnsanlara karşı üstünlük döbürlemek yapmazlar. لَا يَحْصُدُونَ Ehatten hiç kimseyi haset yapmazlar. لَا يُحْرِصُونَ عَلَى الدُّنْيَا Dünyaya hırslı değiller. هُمْ اَتِيَبُ النَّاسِ Hayran. İnsanlar hayır bakımında en temizleridirler. Evet. لَا يَحْكِرُونَ عَرِكَةً eskâhûm nefsen kömerttirler. Ve alametüm iskâhâ. Bak buna alamet kömertliktir. Ve seciyetûm el-bişâşetûm. Ahlakları böyle tebessüm. Ve sıfatûm esselâhâ. Sıfat hâsıfları da selamettir, emin olmaktır. insanlara emin, emniyet vermektir. Böyle anlatıyor bunların. Ayat 20 getiriyorsunuz. Ulla ki, isten Ulla Allah'ın taraftarlarıdır. Ela hani Allah mı müflihun? Allah'ın taraftarları, Allah'ın adamları falakum şadır. Rabbiye Ya ben de bu bir sıfatin esetti aleyhi min haziz. Ya böyle basıklar hiç duymamıştım. Çok zor <gülüyor> basıklar. Ve en eblluaha. Bunlara ben nasıl ulaşacağım? bunlara ulaşman diyor, çok kolay. Ancak arada ne var diyor? İllaen tüb dünya. Dünyaya buğz edeceksin. Dünyayı boşayacaksın yani. Karıyı boşama ha. Dünyayı boşayacaksın. Dünyayı. Evet. Fehimdeki ezâb-ı dünya dünyayı buğz ettiğin zaman akbel teâlâ hubbil ahiret. O zaman ahiret sevgisine yönelirsin. Görümse ölçüyü. Dünyayı sevmezsen mecburen ahiret seveceksin. Ahireti sevmeyince dünyayı seversin. Ve bi kaderi hubbi keli ahireti ahirette olan sevgin miktarınca tezhedü fit dünya dünyadan soğursun. kadar kaderizalike bu soğuma miktarınca sana fayda veren şeyi, menfaat veren şeyi görürsün. Kalp gözün açılır. Allah min abdin husnü talep. cenab bir kulda güzel bir talep, güzel bir niyet görünce efra aleyhi sedat ona artık yücelikleri boşaltır. Ve ki tenefuhu bir ismeti onu koruması altına alır. Velem ya ibni <gülüyor> nezakî fi Kitab-ı Teala Emnezer inna'lallezine tekavvelezine muhsinün işte buna delil Allah Teala takva ile beraberdir ve muhsinlerle beraberdir. Muhsin kelime anlamı iyilik eden. Asıl manası Allah Teala görür gibi ibadet. Ya. Yeah. Kaleyahabni kezir fe nazar nafizalke fe ma telazzezel mutelazzizun bi Teala. Bu meseleye baktık, inceledik allah Teala sevgisinin gibisi bir lezzet, pasifçili yok. Hep tegâhber zatı Allah, ve Allah'ın rızası kazanmanın lezzeti çok başka bir şey diyor. Şimdi, yavaş yavaş evtâd, v'tet, direkt demektir. Ayetlerinizden var, elem nezzalil erdem vel Bak, dağlarına bak, v'tet kazık diyor. Dağlar, dünya çakılmış ki, dünya dengesi yerine gelsin diye. Böyle manevi adamlar var demek, direk gibi, dünyayı tutuyorlar. Menavi'den bir rivayet, menavi, büyük halim Ne diyor bakalım? اَلْاَوْتَادْ اَرْبَعَةٌ ف۪ي كُلْ zaman. Her zamanda evtad, yani dünyanın direkleri dört denedir. لَا يَزِيدُونَ وَلَا يَنْكَسُونَ Noksan olmaz, fazla olmaz. اَحَدُهُمْ يَحْفَزُونَ لُلّٰهَ بِهِنْ مَشْرِقٍ onlar bir tanesi ile Allahu Teala doğu tarafını tutar. Allahu Teala onlar ile yapıyor Cenab-ı Hak araya bunları koymuş. Belakarı el bir tanesi batıyı, belakarı el cünü, cenub, belakarı eşimal. Birisiyle güney, birisiyle kuzey. Dört taraftan alemi tutuyorlar. Ya. Allahu Teala böyle yapmış. Ne kadar sen? İbn Arabi'nin de kitabında diyor ki, evtat dört tanedir. Bunlar Kabe'nin 4 rükünü gibidir sanki. Birinci rükün hangi rükündür? Petrullah'ın rükünü. evet. Bakalım şimdi kalbi Adem, rükünü Şami tarafı Adem Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Rükünü İraki, İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Rükünü Yemani, İsa Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Evet, rükünü Hacı Resmet de Efendim Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir diyor. Görüyor musun? Bunlarda böyle bir mani buluştur. İnanmıyorsan inanma, ne inkar edersin? Ben de sana inanmıyorum. Nüceba necip seçilmiş Allahu Teala seçtiği kişilerdir. Nüceba semaniyetün ve külül zaman diyor. Necipler her zamanda sekiz senedir artmaz eksilmez. Bunlar Allahu Teala'nın sekiz sıfatını bilenlerdir ha. Sekiz sıfat meşhur, yedi sıfat bir de idrak var, idrak bunları anlamak diyor. Makamları kürsüdür, kürsü makamıdır Nukaba, nakib, seçilmiş görevli, şahit manasında. Ve minel evliya en nukaba, evliyadan nukaba var. Ve hem isna aşere nakiben, fikirli zaman. Her zaman on iki tane olur, artmaz, eksilmez. Kökyüzünde felekler var on iki tane, onu gibi. Zaten Yakup Aleyhisselam Çocuk'ta on tane taneydi ya, oradan geliyor, on iki sayesinde oradan geliyor demek. Şimdi bunların hakkında adetleri ve meskeni hakkında bir rivayet. Nükela el Nakalet Hatib fi Tarihi Badat. Hanî Kenani Manasav. Hatıb Badadi tarihinde şu rivayet getiriyor. En nükabao selase mietin. Nakibler 300 tanedir. Ve nucebao necibler 70 tanedir. Ve budana 40, budana 40 tanedir. Ve ahyar sematun hayırlar 7 tanedir. Ve ondu tıraklar evlat deniyorlara 4 dört tane dir ve Gauss bir tane dir. Yeah. Nukaba Nukabanın meskeni El Ma'rib bat tarafı. Mescenden Ceba Mısır. Necibler Mısır'da olur Mescenden Ebtal Eşya Mısır'dan oluyor. Ebtalın mescidi Eşya bölgesi. el aklıyar seyahat fil-Ard. en olanlar yeryüzü dolaşırlar. Ve on tıraklar yani evlat fi zevayelerdi yerin dört köşesindedir. Müslümanın kavus Mekke'tün, kavusın Mekke'dir demiş. Feyza orozatil <gülüyor> hajjutun min emri ammeti umum insanların işiyle alakalı bir, iş, bir ihtiyaç arz edilirse, gerekirse iptelefi her nucaba evvela bunu nakibler karşılıyor, yükleniyor. Sünnel <gülüyor> nucaba soran neciblere dağıtıyor. Sünnel iptal, sünnel iptal, sünnel akpiar, sünnel böyle böyle. Bu Allah tayin ettiği adamlar o ihtiyacı yükleniyorlar. Ne demek yani? Bu ihtiyacın görülmesi için duaya kalkışıyorlar. Yalvar yakarıyorlar bizim adımıza. Biz uyuyoruz. Hor hor hor uyuyoruz. Bir de adam bunları inkar ediyor. Ya bunlar senin için dua diyorlar. Başına evin yıkılmasın diye dua diyorlar. Düşman bizi istilatmesin diye dua diyorlar. Sabah akşam melekler de istibare ediyor. Ayet var. Bu da bak hadis-i şerif rivayet. Fein ucube Fariqun minhum bunlardan bir firkanın duası kabul olursa el küllüme tamamın duası kabulse fe zeki o öyle olur. Onların duasını göre o iş çözülür. Ve illa değilse iptihal bu sebeple devreye gavs giriyor. Fala tetti min meselatu hatta tujabet davatu. İstemesi bitmez ta ki ona icabet edilene kadar. Gördün mü sen şimdi Haz hadis kamilen Evredu suyoti fiktabi el hayr tal ala vücudik Kutbüvel Ebtal. Onzur sayfa 250. kitabı Havi fil fetava. Baksın oraya inkarcı. Biz işimize bakıyoruz. Yani vakit çok geçiyor galiba. Burada şöyle bir şart koyalım da gelecek inşallah. Bu alimin elhamdülillah bunu cevap kitap bize. Bize 40 bin tane kitap var. ki yani bilgisayar diyorsunuz. Bizim bilgisayarımızda, hard listimizde, kaydımızda Kırk binden fazla kitap var. O yüzden yani Mevla baktıkça baktıkça çıkarıyor karşımıza. İnkar edilen her şeyin karşısında kitap var. Kabir azabını inkar edenlere kitap yazılmış. Şefaatı inkar edenlere kitap yazılmış. Yüzlerce sırat köprüsü inkar edenlere karşı ya ferahiz inkar ediyor. Rezmi adam inkar ediyor. Yaşar Nuru demiş. Hırsızın eli kesilmez demiş. Akıtılır diyor. Kan akıtılır diyor. Sana mı zoracağız be? Sen Allah onda kan akıtır mısın? İşin gücün para. Bekleyin. Kan akıllı ise Cenab-ı öyle indirildi. Efendimiz Aleyhisselam adamın eli kesti. Tamamen elini kesti. Hem ayet hem hadisleri uygulama. Ayet geldiği zaman bu nasıl uygulanmış? Ayet okuyor, Kur'an'da yok diyor. Alma, alma diyor. Sen kim oluyorsun, almazsan almaz, defol git. Kur'an'ı bize getiren zat onu tatbik etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Asabını öğretmiş. Dört halife döneminde bu tatbik edilmiş. Sonra gelen tabiin dönemi İmam Azam Efendimiz İmamlar bunu yazmışlar, zaptetmişler Adam diyor yani el Beyt hakkında en son kitaplarımdan yok diyor. Çuvallıyorsun be, çuvallıyorsun. Bir şey okumadığını bari konuşmadın, millet gülmesin sana. Kitaplarımızın hepsinde, Hatice kitaplarında el Beyt'in sevgisi, asab ı Kiram sevgisi dolu mektubatı bak 266 600 mektupta asab ı kiram arasında vakı olaylara diyor dilinizi sokmayın o bir nefsani bir iş değildi, iştihat meselesiydi o yüzden hadis şerif bak ne diyor asabım hakkında merfub rivayette bütün asabın en yüz gereği asab ı kiram bil hayır bütün asabın hayırla anılması şarttır niye? muratenle hukuki sohbeti hayril beşer yani Ali ve salat vesselam yani ibn salimin sohbet arkadaşıdır onun arkadaşıdır çünkü ve inne yuhibbuhum bi hubbin nabi alasalem kale alasalem men ahabbahum fe bi hubbi ahabbahum onları seven beni sevdiği için sever diyor peygamber salalem ya hemen ebu gazavun fe bi buze ebu gazavun onlara buze eden bana buze ettiği için buzeder ona göre mavi severim diyen profesör aklını başına toplasın. Hazreti Muavirat'a olan sevmeyen adam, Efendimiz'i sevmediysindir. Neuzbillah imandan da çıkar gider. He. Gördün mü sen? Dolayısıyla asabı sevmek imanın ta kendisi oluyor. Onlara buz, nifak oluyor. Neuzbillah. Dolayısıyla Hazreti Alevendimizin meselesinde Hazreti Alevendimiz haklıdır. Çünkü bu halifeydi. Diğerleri iştahat ettiler. Kısas yapılsın. Hazreti Osmanlı kadirleri katilleri bulunsun, kısas yapsın Adam kaçtı, kayboldu. Bulunamadı. O yüzden uzadı, gitti biraz iş. Bunu şimdi, iştahat meselesi olduğu için aralarında, fetvayı, tatbık meselesiydi bu. Çünkü Hazreti Muavir da biliyordu, Hazreti Efendimizin bu şeyler layık olduğunu biliyordu. Hilafeti istiyorum demedi ki. Hazreti Osman akrabası oluyor, onun, katilinin cezası verilsin. Mesele buydu. Üstelik Hazreti Efendimiz yanında, Ebek Sırazer'in oğlu vardı. da Abdullah. Hazretlerimizin yanındaydı. Ablası Ayşe validemiz ordu kurdu. Sırfinde savaş oldu. Bu olaylar tarihi bir olay. Efendimizin bunu haber verdi. Burada imtihan var. Biz ne yapacağız? Araya girmeyeceğiz. Tanah ve Zübbel adı cennetlik müjdelenmiş. Hazretlerimizle karşı savaştılar ama savaşın sonunda anladılar hatalarını. Tövbe ettiler ve Hazretlerimize haber gönderip askerlerine biat ettiler. Yani biat ediyoruz diyerek şey yaptılar. O şekilde savaştan çekildiler fakat bilmeyenler onları şehit etti. De böyle işler oldu. Burada şimdi sen ne konuşuyorsun. İmam-ı biliyor ki bizi Allahu Teala elimizi oraya sokmadı. O bir kandı. O kanın içinde bizi Cenabı elimizi sokmadı. Elhamdülillah biz de dilimizi sokmayalım. En önemli kaidesi budur. Bütün ashab ı şiramin tamamını sermek iman alametidir. Elüs'ü alametidir. Yok Ehlibes söylemiş. Yok öteki böylemiş. Ayran ayrılır gider. Onun dini noksan olur. Sırf ehli beyti, beyti seviyorum diyen adam dini onda bir. Onda bir de kalır. Bir iş yaramaz. Dinin tamamını alacaksın. Ashab-ı kiramı, ehli beyti, Efendimiz Aleyhisselam'ın kızını, torunlarını, birbirini ayırmasın. Hazreti Osman iki kızıyla evlendi. E ne konuşuyorsun sen? Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Efendimiz Aleyhisselam'ın kayınpederi, Hazreti Ömer de öyle. Kızını verdi. Akrabalık, bağı kuvvetlensin diye. E, Ebu Bekir'in imanı tartılsa bütün Ümmetin imanında ağır gelir. Neden? Çünkü o işi başlattı. İlki maden o. Herkesin imanından ona hisse yazılıyor. Ya. Yeah. Bunlar böyle acayip işler. Biz elhamdülillah hepsini severiz. Ayrım yapmayız, araya girmeyiz. <gülüyor> Sadece teftişci okumuştan ondan önce ne diyor bakalım? Sorular var ama işte Hazretlerimiz diyor adam. Kadirhumda Kadirhum meselesini öne atıyorlar. Hazretlerimiz Peygamber'e sonra haklı onundur. Diğerleri onu gasp etti diyorlar. Bak iftiraya. Kim kimi gasp ediyor be adam? Orada binlerce asab ı var. Herkes Ebuzazer'e gelip bizzat biat etti. Hazar-ı Efendimiz'de, Efendimiz'in vefatıyla ilgilendiği için geç kaldı biraz ama biat etti. Severek biat etti. Şiirler zorla biat etti. Lan, ne zorla biat etti? Hazar Efendimiz Allah'ın aslanı. ne korkacak? Kendisi halife olduğu zaman dedim böyle bir şey? Ben dedi, Bekir ve Ömer'i e, bizde hepimiz üstündür dedi. Ondan sonra dedi, olur ki sen yok, ben sıradan bir Müslümanım. Ya. Kendisi böyle kabul ediyor. Bize karşı çıkanlar onlar kafir değil, fasık değil. Bize karşı çıktılar. Çünkü onlar ile bir iştahat delili var, teviller var. Size şu okuyacağımız kitapta da diyorlar ki Azerbaycan'dakiler, ya Emre'nin müminim, Şamlılara beddu edelim diyorlar. Yok diyor. Ben Efendimiz müminim e işittim ki Şam'da işte abdallar var, böyle manevi insanlar vardır. Ha zalime bettu edersin ama diyor orada genel olarak Şam ehline bettu etmeyin diyor Hazret Efendimiz'e rivayeti ediyor. O zaman bak Şam'ı karıştırıyorlar. Cenab-ı inşallah el-i süreti muhafız el Şimdi Kadir meselesi, Efendimiz Aleyhisselam Medaatçı'ndan dönerken Mekke'den çıktılar, Medine'ye gelmeden evvel bir mevkide istirahat ettiler, orada bir müjde verdi Hazret hakkında. O benim velimdir, ben onun velisiyim. Benize ben seven beraberiz manasında velayet makamının ona verildiğini tefsir etti müjdeledi. Zaten evliyallahın velayet bölümünde reisidir. Fakat işte manevi ilimlerde haber olmayan insanlar bunu yanlış alıyorlar. Velayet var, hilafet var, imamet var. Efendimiz'in halifeleri var. Bir de velayet makamı var. Orayı karıştırmayın. Velayet demek dostluk manasındadır. Kim benim dostumsa, alim dostudur. Evet Bitti. Bütün ashab geldi ondan musaffer etti, tebrik ettiler. Ondan sonra sen, sen diğer halifeler için buydu. Yani ben cenabı bana ne akıttıysa onları ben Ebubekir'in karnı akıttım. Bu var. Ya e, onu sonra bütün kapıları kapansın pencereler. Sadece Ebubekir'in kapısı açık kalsın. Kendisi hasta olduğu zaman peşe namazı Ebubekir'in kıldırdı. Yani peygamber olsa Ömer olurdu. Osman'dan bütün melekler hayal ediyor. Ne acayip rivayetler var. Hazreti Efendimiz hakkında bir sürü hadis var. Yani bunlar ashab-ı kiramın hepsinde özellikle çok. Ama ulema ashab-ı kiramın ittifakıyla ve tabi ittifakıyla fazilet derecesi Ebü Bekir Hazretleri, Hazreti Ömer, Hazreti, Osman, Hazreti Ali Efendimiz böyle dört halifenin sırası hayatları gibidir. Hayatlarında halif olmalarına göre, sırasına göre dört halifenin sırası böyledir. Bu şekilde inanmak erlerin sünnet alametidir. Hutbede bunun okunması lazım böyle. Dört halifenin isminin söylenmesi lazım ki erin sünnet alameti belli olsun. Tamam. o yüzden ashabın tamamını seveceğiz ehl-i beytim, sevgisi hepsi beraberce ehl-i sünnetin emridir İnşallah bunu yanlış yapmayalım sarah tefrici okunmuş 6 deste yani 26.664 ayrıca bir hatim var dua ediyorlar bunları tabii ki bütün belaların kalkması için Efendimizin sıhhati için Şükrü Hocamızın kurtulması için her zaman da yani ehli sünnet hizmetinde tane kardeşlerimizin muhafazası az için bidat ehlinin kötü niyetleri hasetçi fısasların defedilmesi için o niyetleri siz de niyetinizi yapın bizi izleyenler de niyetlerini yapsınlar. Sübhanallahi ve bihamdihi hamdün amin. ve salatu vesselam ala rasulillah. Elhamdülillah billahi vessalatu vesselam ala bu salat tefricileri ve okunan hatmi kabul eyle ya belalim. Onların üzerinde biz zat Hacı Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in razı billahu teala muazzazücücellem safa rûh zatlarını salavatullah mennan hazretleri aile-i zevc-i taharet aile-i zat hazretin salavatı sabgüzin radiyallahu hüsnü tabiîn tebe-i muhassın besirmişti bir cümle kur'anla biz mesneden teyit ederiz. Cihan-ı azamet bununla asâcinseler bir cümle hameli kur'an komşu ve okuyanların ümmetçilerinin ruhuna ve nazar ruhun ruhuna tahnis ettu vasındanın ruhuna alaka-i berat hediye semvasıyla binallahimin bu sebeple bütün sıkıntılarımızı izale eyle Rabbelalemin zor da darda kalan zalimden saran kalan müslümanları kurtar ya Rabbelalemin tez zamanda Kur'an'ı bir düzen nasip eyle Kur'an'ı ı serbestiyle hoca efendi tez zamanda kurtar ya Rabbelalemin tertemiz eyle ya Rabbelalemin tahnice hizmetleri cümlesine cümlemize nasip eyle ya Rabbelalemin erlü sünnete tasavvuf ve meşaiha asam kerametli üzdanların İslam içinse ıslah eyle ya Rabbelalemin Değilse onları defet ya Rabbi i Alemin. Onların eline gücü al ya Rabbi i Alemin. Ehl-i Sünnet'e ver ya Rabbi. İdarecileri Kur'an'a hizmetçiyle, bütün İslam alimle idarecileri Kur'an'da birleştir düşmanla er birleştir düşmana kafire yahudiye karşı yek vücude elâ Rabbel âlemin. Kâfirlerin çizmesi altından, modasından, saldırısından, <gülüyor> tefrikasından, fitnesinden sen bizi muhafaza eyle ya Rabbel âlemin. Afetten, felaketten, deprem yankınlık, yokluktan sen muhafaza eyle, çocuklarımızı muhafaza eyle, neslimizi Kur'an ibadet ayet yoluna, hayırlı nesil yetiştirmeyi muvaffak eyle ya Rabbel âlemin. Kur'an nesli eyle ya Rabbel âlemin, zikir nesli eyle. Kadınlara örtü nasip eyle ya Rabbi, Bütün kardeşlerimizi, zerre kadar iman olan kardeşlerimizi İçkiden, kumardan, faizden, rezillikten tövbeye muvaffak eyle ya rabbil İmanlarını muhafaza ile, kötülükten kurtar tövbeye muvaffak ele, namaza döndür, zikre, Kur'an'a döndür, İslam bilimleri öğrenip yaşamaya muvaffak ele, kimseye muhtaç eyle talebelerimizi muhafaza ile, ilmama ihlas eyle eyle, Ya Rabbi yardım eden yorumları kabul eyle, daha nice vesile ile, uzun ömür hüsnü attım, asıl efendi asıl, uzun nasip et ya Rabbi'l-i Alem. Geçmiştirin bundan efendim. El-Fatiha.